Birlikte üretiyoruz. Dayanışmayı açık kooperatiflere dair bir program. Hazırlayan ve sunanlar Gökçe Türkmen ve Alpercan Kılıç. Merhaba 95.0 Açık Radyo dinleyicileri. Geçtiğimiz yayın döneminden biriken bilgi, inanç ve sevgiyle 58. yayın döneminde yine sizlerleyiz. Birlikte üretiyoruz programına hoş geldiniz. Bugünlerin gündemine ve yasına yer vermeden, ona dair bir söz bırakmadan giriş yapmak istemedim açıkçası. İsrail'in Filistin'e yönelik yürüttüğü savaşın sıcaklığı günlerdir yangın dört bir yanda... Bu katliam nasıl durdurulamaz diyor bağır bağır bir ses. Devletlerin buna hiçbir şey yapmaması, acizliği, taraflar, ber taraflar. Ee, adı batsın derdi babaannem. Yerinde ağır olan sözlerinden di kendisinin. Onun da bilgeliğinin önünde saygıyla eğilirim. İnsanın insana yaptığı ayrı, insanın canlılığın tamamına yaptığı ayrı büyük kıyımlar, yıkımlar içerisindeyiz ne yazık ki. E, genele nasıl faydamız dokunur, nasıl deva olunur diye düşünürken Sorumluluk alarak ve değişimin parçası olarak diyor içim Çok büyük ve çok zor iki önemli eylemi işaret ediyor elbette ki e, Ama giriş konuşmasında bugün soframıza bunları koymak istedim Sorumluluk almak ve değişimin parçası olmak e, Ardından sözü Alper'e veriyorum Evet, e, bazen sesler ve sözler yetersiz kalıyor gerçekten Koca bir coğrafyada sürüp giden bir mücadelenin, direnişin, köksüzleştirmeye karşı bir tutunmanın sonu gelmez hikayesi bu. Ee, bıçağın kemiğe dayandığı anı hissetmenin ne demek olduğunu biz hep geçmişten, e, geçmişteki e, süre gelen insanlardan dinledik. E, bugün de asla e, o acıyı yaşamak istemedik. Fakat e, dünya düzeni bizi öyle bir yere doğru sürüklüyor ki sonum sayır olsun diyorum. Bugün gördüklerini e, akıl ve mantık almayan bir soykırımı dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın kendinden uzak sanması yanılgıların en büyüğü olur sanırım e, ve ne yazık ki dünya bu şekilde e, ve biz birilerine düşman olmasak da bize düşman olanlar hep var olacaklar ve yanın başımızdalar hı hı. İşte bu yüzden gözümüzü her zaman açık tutmak ve dayanışmada kalmak zorundayız. <Gülüyor> Sen e, dayanışmayla şimdi e, cümleni bitirin Cavper'ciğim. Hmm. Ben de oradan tutunarak sözü alayım. Çünkü e, seninle yollarımızın aslında kesişme noktası belki de buydu. Hani bunu planlayarak konuşarak yapmadık ama niyetlerimizin e, kesişiminde bu programı yapmaya çekilme sebebimizde e, ve... Peş peşe gelen diğer soruları düşününce hepsine kol kanat gelen kocaman bir dayanışma kavramıyla karşılaşıyorum. Hmm. Bugün sohbetimiz içinde de Bobo dili gelecektir muhtemelen bu. Ee, ana eksenimiz olan kooperatifçilik hakkında konuşmaya başladık 57. yayın döneminde. Bizim neslimizin üzeri tozlu, yeni neslin varlığından bile haberdar olmadığı bir konu. 6 ee, ay boyunca deneyim ve bilgi paylaşım adına çok değerli bir arşiv biriktiğini düşünüyoruz. Bu yolda hala yürüyecek yolumuz olduğunu bilerek araştırmaya, düşünmeye, düşlemeye, çözüm aramaya, çözümün parçası olmaya, çaba sarf etmeye devam diyerek 58. yayın dönemine başlıyoruz. Evet, hayırlı olsun. Hepimiz için. Umarım e, içimizdeki kıpırtıların sesi yükselir ve artık onu duymadan hareket edemez hale geliriz. E, Niyetimizi de harekete geçtiğimizde yolda hep birlikte buluşabilmek için... Yolu oluşturan taşları birlikte örmek ve birbirimize destek olmak olsun diyelim. Programın kayıt arşivinde bulunan her bir deneyimin bize sürecin işleyişiyle ilgili bir takım bilgiler sunduğunu gördük aslında geçtiğimiz dönemde. Hala yerli yerine oturmamış henüz mevzuatta karşılığı olmayan kavramlar karşımıza çıktı. Bunun yeni bir keşif olmadığını kooperatifçiliğin belirtmeye çalıştık. Ee, üzerine topraklar yığılmış, e, daha önce belki bazı kötü deneyimler sonucunda karalanmış bir deneyimin temellerini bulmaya çalıştık e, kendimizce ve e, onun içerisinden iyi ve güzel olanı çıkarmakta amacımız, ee, bugünün ihtiyaçlarını e, o temelin üstüne giydirmeye çalışarak insanların haysiyetli ve onurlu bir e, üretim gerçekleştirebileceğini göstermek. Bunu yaparken de Değerlerini tüm canlılığın refahı için gözetebilmeyi başarmak işin taçlandığı yer sanırım orası olacaktır diye düşündük hep Evet bir de e, bugün için aslında kıymetli olan çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz taraflardan biri de e, Yılgınlığın ortasında bile denemeye devam eden birileri var hı hı. E, Biz de e, o arkadaşlarımızı dostlarımızı e, buraya davet ediyoruz ki e, o deneyimleri dinleyebilelim yani mutfakta tarifler paylaşılıyor, eksikler tamamlanmaya çalışıyor. Birilerinin hala orada olduğunu bilmek harika. İyi ki mutfaktan sesler geliyor gerçekten de. Ee, arzumuz dayanışma ağları içerisinde daha yaşanılabilir bir üretim, daha sürdürülebilir bir tüketim e, bağları kurarak hayatı şekillendirmek. Uluslararası ölçeklerde kooperatifler arası dayanışmayı öğren örgütleyen ve bunu başarmış örnekler de varken... ...kooperatifçiliğin bu sıkışıklığa bir soluk neden olmasın dedirtecek kadar kuvvetli argümanları olduğunu düşünüyoruz. Çalışan ortağı olduğumuz Albatros Bilişim Kooperatifi'nin 8 temel ilkesinden biri olan kooperatifleşme ilkesine sırtımızı yasladık. Kooperatifimizin ve değerli ortaklarımızın desteğiyle bugün yine buradayız. Bu programın kooperatifçiliğin doğru algılanıp doğru uygulanabilmesi için bir rehber niteliğinde olması niyetiyle... Evet. Ee, tekrar devam ediyoruz Ve e, niyetimizin de ötesinde e, Geçen zamanda Her biri ilmek ilmek işlenen Ağlar var e, Ve bu ağlar yavaş yavaş bizim de Önümüze seriliyor daha da genişliyorlar Hayalini kurduğumuz Her şey her geçen gün biraz daha Şekle bürünüyor ve önümüzde e, Bir şekil Şemal aldıkça da bizim nereden Gideceğimiz daha da netleşiyor Diye düşünüyorum Birbirimizi açtığımız yollar buluşup birleşecekler elbet. E, ve aynı toprağın altındaki mantar ağları gibi yarattığımız her kılcal damar yaşamlarımız için birbirine uzanan bir köprü olacak. Birbirimizden besleniyoruz, öğreniyoruz, dayanışıyoruz ve böylelikle de yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi e, 12 program yaptık birlikte, birlikte ürettik. E, bu programların içeriğine girmeden önce... Bizim için gerçekten etkileyici bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz bizim de ilk program deneyimimiz Peki kendimize şu soruyu soracak olursak diye konuştuk Gökçe'yle, Bu programlarda bize en vurucu gelen ya da kafamızda yeni bir ışığı canlandıran konu ne oldu diye Ben ilk Gökçe'ye sormuş olayım Gökçe'den bir cevap alayım <gülüyor> Ne güzel oldu bu arada seninle böyle karşılıklı soru cevap yapmak Alperciğim evet. <gülüyor> Teşekkür ediyorum sorunuz için çok kıymetli bir soru <gülüyor> <gülüyor> ee, Biz bu programın içeriğini şekillendirirken e, Hani bir böyle toparlayıcı bir bölüm olsun e, diye düşündük Ve tabii ki ilk e, oranın altında doldurmadan önce kendimize bir takım sorular sorduk e, Bu özetle aslında yanıtlamak istediğimiz bir soru oldu Biraz farklı yerlerden de baktık çünkü Alper'le Benim için e, sanırım e, biraz böyle işaret ettiği yer Burada biraz daha köklenmemi sağlıyormuş gibi geldi. Yani bende merak uyandıran bir konu oldu. Ve bu konu aslında kooperatiflerin bir, bir araya gelerek oluşturdukları birlikler. Birliklerin bir araya gelerek oluşturdukları merkez birlikler. Yani aslında kendi içinde kurulan o büyük şema. Bu bana biraz sanki bütün ihtiyacımız, ihtiyaç duyduğumuz... ...yani temel olarak yaşam hakkımızın içerisinde ihtiyaç duyduğumuz ağları... Birlikte örebileceğimiz bir prototip örnek ve işaret alanı yani gösterilen yer olabilirmiş gibi geldi ve hmm. bu beni heyecanlandırdı açıkçası ve burada biraz daha beslenmek ve pişmek istediğimi fark ettim. Ee, bu önümüzdeki yayın döneminde işte konuklarımızla elimizden geldiğince bu tarafı besleriz diye umut ediyorum. Dolayısıyla ben de şu an böyle bir ışığı harlayan parlatan bir taraf oldu o. Hayalini kurma koşuma gitti. <gülüyor> i̇nşallah şekillenir ve hep beraber altını doldurduğumuz bir şemaya dönüşür diye düşünüyorum Bunu da işte inşallah ilerleyen dönemlerde zaten konuşuyor olacağız evet. Senin nedir Alpercim? Umarız ki geleceğe doğru güzel bir vizyon yarattığını düşünüyorum ben senin Ben de birazcık altyapıcı bir insan olduğum için genel olarak <gülüyor> Tamamlıyoruz evet. <gülüyor> evet ben de daha çok aslında Tamam kooperatifçilik ilkelerinin üstünde durduk ve bütün temelden başlayarak tarihsel bir süreçte her şeyi anlattık ama aslında değinmediğimiz daha temel bir konu olduğunu ve ben de mesela e, o, onun aslında bir başlangıç noktası olduğunu düşündüm hep bu programları yaparken o da iletişim kısmı. Zaten kendi hayatımda da iletişim bir şey yaptığım için de belki bir olabilir yani <gülüyor> mesleki dezaformasyon gibi ama hı hı. insanların dayanışması, bir araya gelmesi, birlikte üretmesi temel amacımız bu. Bunu sağlamak için de nasıl bir iletişimle bunu başlatabiliriz kısmı mesela beni bu programlar sonucunda heyecanlandırdı. Çünkü somuta döndürmek için bir şeyleri ee, o iletişimi kurmadan bir araya gelmeyi sağlayacak tetikleyecek mekanizmayı ya da işte nasıl bir araya geldiğimizde nasıl davranacağımızın düsturunu işte o kooperatifçilik ilkelerini nasıl tartışacağımızı e, konuşmadan sanki e, o başlangıç kısmını e, birazcık atlamışız gibi hissettim. Beni de o atladığımız kısım heyecanlandırdı yani bu insanların nasıl bir araya geldikleri o yüzden zaten her programda da aslında nasıl tanıştınız işte sizi bir araya getiren şey neydi sorusu beni heyecanlandıran kısmı oluyor. O kısmı başka insanların da belki kendilerine böyle örnek ve model alabilecekleri bir kısım olarak görüyorum. Hı hı. Beni heyecanlandıran kısmı da buydu e Buradan da şiddetsizlik eğitim ve araştırma merkezine selamlarımı iletiyorum <gülüyor> Yani evet ben bunu senden duyunca açıkçası Evet en temelde yatan kısım bence de bu olmalı Ve hikaye buradan başlamalı diyorum içimden Çünkü gerçekten de dinlemeyi e, Öncelikle dinlemeyi <gülüyor> bence çok iyi bilmiyoruz yani e, hmm. Derdimizi anlatmak kaygımız çok yüksek Toplumsal bir travma da olabilir bu ama önce o sağlıklı iletişim zeminini oturtmak bence de tabii ki en temelde olması gereken en önemli şeylerden biri. O yüzden sen dediğin gibi temeli atan ben de temeli attıktan sonra işte <gülüyor> nereye acaba hangi göğe kaldırabiliriz başımızı diye düşündüğümde bir hayali ortaya koymak istedim herhalde. İyi güzel bütünlemişiz bence birbirimizi o zaman. Evet asamızı arayı... bol bol havaya kaldırdık evet. programda bol bol köpürtmeler yaptık Aynen evet. arayı da zaten sonuçta gelen konuklarımız sağ olsunlar bol bol doldurdular bilgileri ve deneyimleriyle evet, Çok teşekkür ediyoruz hepsine Evet yeni gelecek olanları da şimdiden Etebile Açık Radyo ekibine de teşekkür etmeden geçemeyiz Evet aynen destekler her zaman yanımızda çok sağ olsunlar ee, Bu girişi birinci bölümün e, sonu olarak belirleyelim istersen Elper'cim İkinci bölümde devam edelim Araya e, bir şarkı anonsu e, koyacağız sizin için Tony Goddiff'in Korkoro filminin müziklerinden Le Bohimian Catherine Ringer'ın Liberta albümünden sizler için geliyor Bu güzel şarkının ahengi ve özgürlük çağrısı ile Alper ve ben programımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Konu kalmadık Bugün bizimle berabersiniz fark ettiğiniz üzere ee, geçtiğimiz yayın döneminde hangi konular bize yol gösterici oldu biraz bunları toparlamak istedik bu bölümde ee, o yüzden bir sıralama yaptık o sıralama eşliğinde evet. sizlere böyle... sihirli bir karışım yaptık sihirli aslında. bir karışım yaptık yani evet, bütün bu sefer... programları birbirine <gülüyor> karışmış gibi bir şey. mutfağa biz girdik tarifler önümüzde hangisini nasıl yapabiliriz diye bir baktık bunlar çıktı ee, şimdi bir kooperatiflerin büy doğup büyüdüğü ortam e, aslında bir sürü e, konuğumuzun e, ortak e, anlattığı, aktardığı bir bilgiydi. Yani endüstri devriminin açığa çıktığı e, ve devletin sosyal işlevinin olmadığı, insanları koruyan yasaların olmadığı koşullarda en alttakilerin hayatta kalabilmek adına birbirlerine tutunduğu, hayatın her alanında barınma sorunundan, sağlıklı gıdaya erişime, borç ihtiyacı için kredi talebini, sosyal güvenceye kadar kendi aralarında dayanışma temelinde kurdukları oluşumlar olduğu tanımlanmıştı. Sevgili Serkan Öngel ve Uygar Dursun Yıldırım'ın programında özellikle bayağı detaylandırılmıştı bu anlatımlar. Dolayısıyla yani dayanışma temelinde kuruldukları ve aslında kriz döneminde daha boşluk dolduran ve ihtiyacı karşılayan bir yapı olduklarından, bir şirket formundan e, ayıran temel unsur bir dayanışma pratiği olması oluyor kooperatiflerin. Yani amaç dayanışma oluyor. İnsanların kendi dertlerini, sıkıntılarını, bir güvencenin olmadığı koşullarda bir arada yeniden inşa etmesine işaret eden yapılar oluyor. Evet ve bu yapıların da aslında temelinde bazı ilkeler var. Yine Orkun Doğan'la e, konuştuğumuz uluslararası kooperatifçilik ilkeler bağlamında. Ee, ülkelerde mevzuatlarını oluştururken bu ülkelere bağlı kalarak o ülkedeki kooperatifçilik hareketinin ihtiyaçlarını, taleplerini e, baskıları doğrultusunda e, halkın ve oluşan birimlerin bir tanım oluşturuyorlar. Ee, sahip olunan kültürler değerlere göre e, bazen kooperatif nerede başlar nerede biter işte şirket kooperatif ikilemi gibi konuları da konuşmuştuk. Ama niteliksel olarak araştırmalarda görünüyor ki kooperatifler her harikarda bu ilkelere bağlı kaldığı sürece tabii bundan da biraz bahsedeceğiz. Daha iyi bir dünyanın kurulmasına, insan onuruna yakışır bir istihdam sağlamasına ve kriz ortamlarında da ortaklarının çıkarlarını düşündüğü için daha güçlü bir ekonomik bir yapıya işaret ediyor diyebiliriz. Yani bu ekonomiyi, ekonomik yapıya e, desteği üzerinden hareket edersek de e, kooperatifçiliğin yani ekonomideki yeri bağlamında ele alırsak karşımıza sosyal ekonomi kavramı çıkıyor. Bunu da e, Profesör Doktor Aylin Çiğdem Könen'in konuk olduğu bölümümüzde konuşmuştuk. Yine kendisi sanayi kapitalizminin yerleşmesi sırasında yaşanan son derece kötü yaşam koşullarına karşı savunması sosyal grupların verdiği bir tepki olarak tanımlamıştı sosyal ekonomiyi hı hı. E, sosyal ekonomik kavramı da aynı zamanda hem kendi kendine yardım etmeyi hem de hayırseverlik yardımseverlik kısmını besler diye bahsetmişti hı hı. bu da zaten aslında biraz e, toplum bizim toplumumuzun kültüründe olan da bir şey tabii ki bu arada hı hı. tabii ee, o noktada da hani dayanışma ve karşı, karşılıklılık ilkesine dayanarak e, sosyal kooperatifleri de bir örnek olması Bağlamında çocuk bakım Kooperatifi örneğini vermişti Bu gerçekten ilginç bir örnekti evet. çünkü Normalde hani kooperatif Dediğimizde aklımıza hep klasik fikirler Geliyor ama burada mahallede Bakım hizmetine ihtiyacı Olan kişilerin hem Gönüllü olarak hem de bir hizmet Olarak insanların Bir araya gelip böyle bir bakım kooperatifi Kurduklarını bunun örneklerinin Olduğunu daha sonra tabi biz Kendi programımızda da Bakım olmasa da işte zihinsel engellilere yönelik bir sosyal kooperatif, tomurcuk kooperatifinin katılımıyla da gördük zaten. Böyle bir yapının da mümkün olduğunu ve amacın sosyal kooperatiflerde kar etmek olmadığını, daha çok bir ihtiyacı karşılamak olduğunu ve bu ihtiyacı da karşılıklılık ve dayanışma ilkesine dayalı bir örgütlenme ile karşıladığını görmüş olduk. Yani şey sosyal ekonomiyi bir de e, Aylin Hoca şöyle bir tanıma şey e, sınıflandırmaya da koymuştu e, kamu sektörü ve özel sektör var hmm. normalde e, bir yapının yani şu anki sistemin işleyişi içerisinde e, ama kamunun ve özel sektörün senin de az önce bahsettiğin örneğinde söylediği gibi yani ne o çocuk bakım kooperatifinin yani bir çocuğa bakım verecek bir yapıyı ne kamu karşılayabiliyor yani kamu sektöründen hizmet alabiliyor kişi ne özel sektöre bir şekilde ekonomisi yetmediği için ulaşamıyor. O yüzden burada faaliyet gösteren üçüncü bir sektör olarak sosyal ekonomi karşımıza çıkar. Hatta bazen sosyal ekonomiye üçüncü sektör de denir diye söylemişti. Yani devletin erişemediği piyasanın da etkin işlemediği alanlarda hizmet ve ürün üretir sosyal ekonomi içeriğinde. E, olan yapılar kooperatiflerde sosyal ekonomiyi ayakta tutan e, en e, önemli yapılardan biri Başka sosyal girişimler de olabilir vakıflar da olabilir Ama en temel e, kaynağı kooperatifçilik hı hı. E, Buradan hani sosyal ekonomiden bir küçük sıçrayarak dayanışma ekonomilerinden bahsedebiliriz e, diye düşünüyorum e, Onun da gene tabii ki konu olduğu bir sürü e, oturum olmuştu ama ee, yine Emmet Değirmenci'nin katıldığı bölümde e, dayanışma ekonomilerinden bahsetmiştik ağırlıklı olarak evet. Kendisinin de e, girişte hatta dayanışmayla ilgili şöyle bir tanımı vardı e, Benim e, dayanıştığım insanlara e, yani bir şey e, aldığım insanlara kendi dayanışabileceğim ölçüde illa karşılığı olmak zorunda değil Bir şey vermem yani aslında bir alıp verme işidir dayanışma tek taraflı bir şey değildir ...diye altını çizmişti. Bu güzel bir e, Hı -hı. örnek bence. Dayanışma ekonomileri de aslında bütün e, bu bakış açısıyla kurulan... ...o en başta belki de işaret edilen hayalini kurduğumuz o toplama götürüyor bizi. Çünkü e, yine kendisinin bir Yunanistan örneği olmuştu. Kriz döneminde Yunanistan'da bulunduğundan bahsetmişti. Hı -hı. Ve e, kültürel olarak e, oradaki toplumun bu gibi yapılara alışkanlığı olduğu için... Kriz tırmanmaya ve yükselmeye başladığında artık yakıcı bir hale alacak belli ki. İnsanlar bir anda içlerinde topluluklar halinde örgütlenmeye başlamışlar. Öyle bahsetmişti. Bir tarafta işte sağlık kooperatifi öbür tarafta örnek veriyorum gıda kooperatifi kurulup küçük küçük topluluklar kurulup bütün ihtiyaçlarını kooperatifler arasında giderebildikleri bir yapıyla aslında e, kriz döneminden daha sağlıklı çıkabildiklerini Ve kendisinin de birebir buna tanık olduğunu anlatmıştı evet. O yüzden bence bu e, Dayanışma ekonomilerini e, Kurmak e, Kavramının altını e, çok tertemiz Bir örnekle dolduruyor e, O yüzden o bundan bahsetmek da şey demişti Hatta yani dayanışma yaşatırın Aslında bu kriz zamanında Kooperatiflerin e, bu örgütlenmeleri sayesinde e, yaşamlarını nasıl kurtardığını anlattığı için tam bir karşılığı olarak güzel bir anekdot olmuştu. Aynı zamanda da e, bir market kooperatif örneğini vermişti. Kendi ortağı olduğu ve... Oradan nasıl faydalanabildiğini, içerisindeki modelde, dayanışmacı modelde gönüllülüğün de nasıl bir yere koyulduğunu ve ortaklarına ne şekilde değer veren bir yapı olduğundan bahsetmişti. Tabii dayanışma ekonomisi dediğimizde bunun canlı örneklerinden bir tanesi olarak da Türkiye'de Apikop'u verebiliriz. Apikop'la da bir röportajımız oldu. Ee, ve burada da aslında e, hepimiz aynı kovandayız. Senin de bir kovanın olsun projesinden bahsettiler. Burada aslında bir topluluk kültürünün de dayanışma kültürü ve dayanışma ekonomisiyle ne kadar bağdaşık bir e, unsur olduğunu biraz konuştuk. Ve e, aslında böyle bir yapının da asıl hayalinin e, etkileşim ve e, birbirlerinden destek alan insanların olduğu e, ve yaşamını bu şekilde sürdüren bir ...topluluğun olduğu bir hayalleri olduğundan bize bahsetmişlerdi. Ee, yeni kooperatiflerin e, ne şekilde kurulacaklarına yönelik aslında bir akım olan yeni nesil kooperatifler akımı... ...yine hem Orkun'un hem de genç kooperatifin bahsettiği ve bizi bilgilendirdiği bir terimdi. Adil şeffaf yatay örgütlenmenin olduğu sosyal fayda yaratan kooperatiflerden bahsetmiş oluyoruz aslında... Bu noktada da bunun canlı örnekleri olarak yine programımızda Albatros Bilişim Kooperatifi ve Urban Coop Kentsel Çalışmalar Kooperatifi konuğumuz olmuştu. Zaten Albatros Kooperatifinden çok fazla bahsetmiştik. O yüzden Urban Coop'ta özellikle vurgulamak istediğimiz de katılımcı yapısı yeni nisli kooperatiflere ciddi bir örnek oluşturuyor. Kentsel katılım hakkının şehri planlama çalışmasındaki öneminden bahsetmiştik ve sonrasında da aslında sosyal kooperatiflerden tomurcuk kooperatifi hı hı. E, tomurcuk kooperatifi de e, kuruluş amacı itibariyle çok e, örnek teşkil ediyordu farklı bir örnek teşkil ediyordu çünkü zihinsel engelli bireylerle çalışan bir kooperatifti. Ama e, yıllardır çok etkin çalışan bir sosyal kooperatif örneği hı hı. E, dertleri ve ihtiyaçları aynı olan bireylerin bir araya gelip kendi dertlerine çözüm bulmak için en iyi model olduğunu düşünerek kurdukları bir kooperatif yapısıydı. Şimdi bütün bu örnekleri toparladığımızda aslında bizim yani bütün bu kooperatifler daha doğrusu bir araya gelerek ne yapabilir, birlikte ne yapabiliriz dediğimizde o başta da yine bahsedilen şamatik yapıya Orkun Doğan'la beraber değmiştik. Yani birim kooperatifler birlik oluşturur, birlikler merkez birlikleri oluşturur, merkez birlikler Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'ne bağlıdır. E, bu tabii ki bu arada şey e, formal yapısı İnformal yapıda örnekler de var Patio gibi bizim parçası olduğumuz uluslararası evet. bir bilişim e, Aslında örgütlenmesi var Evet Hı -hı. yani böyle bir adı birlik olan bir şey değil ama Bütün kooperatiflerin uluslararası bağlamda bir araya geldiği bir yapı ve e, O yapı üzerinden herkes e, bir güç birliğine sahip olduğu için e, bir iş alıyor ve işi birbirine dağıtıyor aslında bu yapı Evet Dolayısıyla bu birlikten yani bir arada olmanın birlikte öğretmenin gücüne çok önemli bir işaret gibi geliyor bize. Evet. Aynı şekilde bunu kadın kooperatiflerine de yansıtabiliriz bir arada olmanın gücü derken orada da Selma Deirmenci ile feminist bir bakış açısından değerlendirirsek demiştik aslında toplumsal cinsiyet rollerinin pekiştirildiği bir alan gibi de görülebiliyor. Kadın kooperatifleri yani kadınlar yemek yaparlar, gıda üretirler, bakım emeği verirler, el işi yaparlar gibi. Bunlarla sınırlı kalıyormuş, sınırlandırılıyormuş ve yine de aslında kendi içindeki patriyarkal sistemin koyduğu şekle uyuyormuş gibi bir eleştirisi vardı. Bir diğer görüşte kadın kooperatiflerinin kadını güçlendirmeye yönelik bir potansiyel taşıdığına dair fikirler söylüyordu. Hı hı. Aslında yani Selma ile de bir aradayken konuştuğumuz bir sonuca vardığımız... ...kısım şuydu, patriarkal kapitalist sistemin içinde olduğumuz ve bununla mücadele ettiğimizi unutmazsak... ...kadın kooperatiflerinin dönüştürücü gücü olduğu zaten yatsınamaz demiştik. Evet. Bu aynı zamanda aslında şeyle de birleşebilir tabii. ilkeler sisteminin üzerine değerler sistemini koyarsak aslında kooperatifçiliğin de değiştirici gücü engellenemez. Ve bizim ihtiyaç duyduğumuz nefes alacak alanı... E, açmaması imkansızdır diye düşünüyorum gerçekten o değerlere uygun hareket edilirse Evet e, son olarak e, birlik örneği olarak da tiyatro kooperatifinin 7 e, farklı bölgede oluşturduğu birliği de örnek olarak hatırlatalım dinlemeyenler için Evet onların da bir birlik girişimi var Hı -hı. inşallah onların da yolları açık olsun <gülüyor> Evet önümüzde çok yol var çok. <gülüyor> e, konular konuş konuş bitmeyecek gibi gözüküyor ama süremiz bitti maalesef Evet yani programımıza burada son veriyoruz ee, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yapacağım? Evet bir şey söyleyelim bizim bir whatsapp duyuru grubumuz var program Hı. günlerinde yeni bölümlerimizi haberdar ediyoruz orada e, bizim grubumuza katılan kişilere katılmak isterseniz e, instagram hesabımızın künyesinden giriş yapabilirsiniz albatros alt çizgi koop hesabından evet. Ve sorularınız varsa da derinleşmeyi talep ettiğiniz başlıklar için bize yazabilirsiniz mail yoluyla. Birlikte üretiyoruz at gmail.com. Kalın sağlıcakla. Esen kalın.